Türkçe Peri Masalları Fırıncının Düzinesi Evvel zaman içinde patamya adındaki küçük bir şehirde Pin adında bir fırıncı yaşarmış. Kekler, pastalar, kurabiyeler yaparmış ve şehirdeki herkes dükkanına gelip yiyeceklerinden satın alırmış. Çok dürüst bir insan ve titiz bir fırıncıymış. Tartısını kontrol ettirir ve müşterilerine ödediklerinin hakkını verdiğinden emin olurmuş. Böyle daha iyi. İnsanlar Fin'in fırınından satın almayı severlermiş. Çünkü her şey lezizmiş. Ve titizliği onu dürüst bir satıcı yapmış. En iyi kremalı kekinden yarım kilo lütfen. Elbette. Mükemmel. İşte kekiniz. İyi günler. Fırını her zaman yiyeceklerini satın alan insanlarla doluymuş. Özellikle de Angel Nikolay Günü'nde. İnsanlar lezzetli Angel Nikolay kurabiyelerinden almak için kuyrukta beklermiş. Zencefilli kurabiyelerin üstündeki kırmızı ve beyaz şekerli krema tıpkı Angel Nikolay'a benzermiş. Kırmızı ve beyaz şapkası ve uzun kırmızı pelerini varmış. Zencefilli kurabiyelerin hipnoz eden kokusu tüm şehre yayılırmış ve insanları fırına çekermiş. O Angel Nikolay günü sabah fırının kapıları açılırken insanlar kurabiyelerini almak için içeri girmişler. Oh, o muhteşem kurabiyelerden almak için sabırsızlanıyorum. Evet, kurabiyeler çok güzel. Sıramı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben bir düzünü alacağım. <gülüyor> Hadi gidelim. Şehrin dört bir yanından gelen insanlar ünlü Angel Nikolay kurabiyelerinden almak için finin fırına doluşmuş. Ama özellikle bir müşteri varmış ki bu finin kaderini ebediyen değiştirmiş. Bakar mısınız bayım? Evet. Ha? Ee... Ee, bakar mısınız? Buradayım. Ah, beni bağışlayın lütfen. Sizi fark edemedim. Ee, ne istersiniz acaba? Angel Nikolay kurabiyelerinizden bir düzine almak istiyorum lütfen. Hemen geliyor. Pin tepsiye almış, içinden 12 kurabiye çıkarıp kutuya yerleştirmiş. Kutuyu paketlemiş ve küçük kıza vermiş. Ee, bakar mısınız? Ben sizden bir düzine istedim ama siz bana sadece 12 tane kurabiye verdiniz. Evet, çünkü bir düzine on iki tane demektir. Ama annem bana on üç tane demişti. Bir tane daha verir misiniz? Üzgünüm evlat. Müşterilerime hep ödediklerinin tam karşılığını veririm. Ne bir eksik ne de bir fazla. Ama, ama... <gülüyor> hey, ağlama tatlım. Her şey yoluna girecek. Neden ona bir tane daha vermiyorsun? Herkes düzinenin on iki tane olduğunu bilir. Yani ona on iki tane verdim. Ben bir düzine on üç tane diyorum. Onu mutlu etmek için küçük kıza bir tane veremez misin? Aa, hayır, veremem. Pekala Bay Baker, Dürüst bir adam olabilirsin ama yüreğin çok küçük. Düşeceksiniz, dibe vuracaksınız ve o zaman saymayı öğreneceksiniz. Bunu söyledikten sonra küçük kızla beraber fırından fırtına gibi çıkıp gitmiş. Heh! İşte bu çok tuhaftı. O günden itibaren her şey tersine gitmeye başlamış. Ekmekleri çok kabarmış ve yaptığı pastalar çok tuzluymuş. Aa, olamaz. Bu kek sakız gibi adeta. Evet, kurabiyem tam olarak pişmemiş. Bir daha buraya gelmeyeceğim. İnsanlar kısa sürede yiyeceklerin çok kötü olduğunu fark etmiş ve yavaş yavaş dükkanına gitmeyi bırakmışlar. Şehrin en başarılı fırıncısıyken hiç kimsenin uğramadığı bir dükkan haline gelmiş. Ne yapacağım şimdi? O kadın kesin bana bir büyü yapmıştır. Pin elinden geleni yapmış. Daha az satış ve daha az pasta yapmış. İnsanlar artık fırınından satın almaya nadiren uğruyormuş ve gün sona erdiğinde üzgün halde eve gidiyormuş. Bir yıl geçmiş. Angel Nikolay gününe günler kala, Finn kendini fırınında yalnız başına otururken bulmuş. Kimse ünlü Angel Nikolay kurabiyelerinden almaya gelmemiş. O gece üzgün ve kederli bir şekilde dükkanını kapatmış ve evine gidip uyumuş. Neredeyse pişti. Ha? Bu nasıl oldu da yine yandı? Oo, Angel Nikolay bana yardım et. Bunu söyler söylemez kendini çocuklarla dolu bir odada bulmuş ve kalabalığın tam ortasında onlara hediye veren Angel Nikolay oturuyormuş. Kaç tane hediye verirse versin Hediye paketleri hiç azalmıyormuş ve hatta sayıları iki katına çıkıyormuş. Vay, vermek çok keyifli bir şeye benziyor ve herkes mutlu görünüyor. Ha, ne aldığıma bak. Vay, ha? Bu nasıl oldu? Angel Nikolay ona hediyesini verirken Pin kendini şaşkınlıkla bakan genç bir çocuk olarak bulmuş. Bu onun ünlü Angel Nikolay kurabiyelerindenmiş. Teşekkür ederim Angel. Bu sensin. Evet Fin, benim. Ivanora. Sanırım gereken şeyi öğrendin. Artık uyanabilir. Güzel şeyler pişirebilirsin ve her kurabiyeyle insanları mutlu edebilirsin. Uyandığında yıldızlar ve ay ışığı perdelerin arasından içeri vuruyormuş ve oturup düşünmüş. Ben her zaman müşterilerime ödediklerinin tam karşılığını verdim. Ama niye fazla olmasın? Vermek çok güzel bir duygu. İnanılmaz bir keyif veriyor. Angel Nikolay gününde gün doğarken Finn, fırınına gidip kurabiye yapmaya başlamış. Yüzünde büyük bir gülümsemeyle tüm malzemelerini bir araya getirmiş. Zencefilli hamurunu yoğurmuş, kalıpla parçalara bölmüş ve kısa sürede pişirmiş. Ve şimdi krema... Kurabiyelerin üzerine kırmızı ve beyaz kremaları döküp onları tıpkı Angel Nikolay'a benzetmiş. Kurabiyelerinin daha önce yaptıklarından daha güzel göründüğünü görüp mutlu olmuş. Harika! Hepsi muhteşem görünüyor. İşini bitirdiği anda Ivanora içeri girmiş ve ona doğru yürümüş. Bir düzine Angel Nikolay kurabiyesi alabilir miyim? orayı fırında görünce gülümsemiş. Derhal on iki tane kurabiye saymış ve bir tane daha eklemiş. Ardından oraya vermiş. İşte kurabiyeleriniz şu andan itibaren benim fırınımda düzine on üç tane demektir. Hmm, saymayı iyi öğrenmişsin. Cömertliğinin karşılığını alacağından eminim. Bunu söyledikten sonra fırıncıya teşekkür etmiş ve kapıdan çıkıp gitmiş ve ona söyledikleri gerçekten de doğruymuş. Fin'in düzineyi 13 olarak kabul ettiği haberi hızla yayılınca şehrin dört bir yanındaki insanlar lezzetli kurabiyelerinden bir düzine almaya koşmuş. Bir düzine istiyorum. Ben de öyle. Ben de öyle. Ve kısa sürede o kadar zengin olmuş ki her hafta sonu fakirlere ücretsiz yemek vermeye başlamış. Bu da şehirden daha fazla müşteri getirmiş ve fırınından daha fazla yiyecek almışlar. Böylece dürüstlük ve cömertliğin dünyadaki mutluluğu artıran şeyler olduğunu öğrenmişler.